Yerden Yüksek Kentin Kent taşırı Gündemi Hazırlayan ve sunan Gizem Kıykı Herkese merhaba. 95 Açık Radyo burası. Yerden Yüksek programını dinliyorsunuz. Ben Gizem Kıygı kent aşırı sohbetler gerçekleştirdiğimiz yerden yüksekte, kentlerde yaşanan eşitsizlikleri, toplumsal adaletin mekansal tezahürlerini, dönüşen dünyada değişen kentsel alışkanlıklarımızı ve çok daha fazlasını konuşmaya çalışıyoruz. Bugün salt araştırma bünyesinde araştırmacıların İstanbul ilgililerin genel olarak fotoğraf ilgililerinin yeniden ilgisine, yeni olarak ilgisine açılan Eleonora Arhelao'nun, Arhelao'nun Arşivini, fotoğraf arşivini değerlendirmek üzere benimle birlikte SALT Araştırma ve Programlar Yardımcı Direktörü Lorenz Tanatar Baru, arşiv uzmanı Masum Yıldız ve arşiv asistanı Görkem İnrek birlikteler. Öncelikle davetimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz hepiniz. Biz teşekkür ederiz. Merhaba merhabalar. Bu fotoğraf arşivi beni tabii ki çok heyecanlandırdı. Çünkü çok farklı yıllarda bir İstanbul belleği sunuyor bize. Ve gerçekten de detaylı, araştırmacı bir meraklı bir göz tarafından çekilmiş fotoğraflar. Ama ondan önce bir böyle dinleyicilerimiz için genel itibariyle Salt'ın açtığı fotoğraf kartpostal arşivi üzerinden bir değerlendirme yapabiliriz birlikte, bir tanıtabiliriz dinleyicilerimize diye düşündük. Hem SALT nasıl fotoğraflar, nasıl bir arşiv sunuyor araştırmacılara bu anlamda, hem de SALT için kent çok önemli. Hem araştırma desteklerinde hem arşivlerinde biraz bu kent odağını sizden dinlesek nasıl olur? İstersen ben başlayayım. Ee, şöyle yani dediğim gibi e, salt kenti çok yönelik çalışıyor e, bunun da belki de temelinde yani ilk başlangıcında arşivin kurumunda baktığımız zaman e, yani Osmanlı bankasıyla 97 98'de başlayan süreçte e, Osmanlı Bankası'nın bir kent bankası olması ve kentlere o yani arşivin genel yani e, kentlere odaklanma kararını almamız bir e, herhalde ilk bir e, çizgi oldu diyebilirim. Ondan sonra tabii ki e, Salt'la birlikte 2011'de e, farklı alanların işte mimarlık, e, tasarım, sanat gibi alanların da e, eklenmesiyle e, kent odağı daha da gelişti e, ne söyleyebilirim. Özellikle sanıyorum 4-5 seneden beri de fotoğraf kente dair, tabii önce İstanbul'la başlayan bu süreç zamanlar Türkiye'nin hatta, hatta Osmanlı coğrafyasının kentlerine de uzandı ve Oradan birçok görsel almaya başladık. Bu da özellikle sonu sanıyorum 4-5 sene içinde buna ağırlık verdik. Bu arşivde bu süreçte alındı. Belki Masum bütün bu görsel malzemeyi işleyen ve kararlarda da etkin olan biri olarak bize birkaç şey de ekleyebilir. Lütfen. Merhaba tekrardan. Ee, biz salt olarak e, görsel, e, fotoğraf, kart, postal ve fotokart gibi e, materyallere <gülüyor> yöneldiğimiz zaman e, kente dair e, meydanlardan, saat kulelerinden önemli e, e, mimari öğelerinden başladık. Ama bu daha sonra altyapılara kaydı, afetlere, deprem, e, sel felaketlerine kaydı. Yani kente dair e, mimari öğelerin haricinde sosyal yaşam, e, altyapı çalışmaları bunlara da önemler, önem verildi. Özellikle Erken Cumhuriyet'ten başlayıp e, 70'lere kadar olan süreçlerde e, birçok kente dair e, bu tarz fotoğraflara, görsellere salt araştırmadan e, ücretsiz olarak erişebilirsiniz. Biz çok ben çok kullanıyorum zaten bir yani genel itibariyle bir kent araştırmacısının bir alana girdiğinde ilk baktığı kaynaklardan bir tanesi o yani yayınlar da özellikle kente ilişkin yayınlar da var eski dergiler mecmualar desek belki daha doğru Onların arşivi de SALT bünyesinde erişilebiliyor ve o, o bu tüm bu birikim mesela çok ciddi bir üretim aracı üretim kendi başına. SALT'ta zaten hem arşiv belgeleri hem işte görsel malzeme hem de aslında ikincil kaynaklar her zaman için bir bir arada düşünüldü. Koleksiyon geliştirirken her iki taraf da geliştirilmeye çalışıldı. Dolayısıyla bu kentlite yönelik yayınlar ve dergiler de biraz onun bir parçası gibi yani o anlamda haklısınız. Peki biraz da yeni açtığınız arşivlere gelelim. Bu yeni bir fotoğraf arşivi açıldı. Bir sanatçının arşivi Eleonora Arhelao program başında da söyledik. Biraz bu sanatçıyı tanımak isteriz. Kimdir? Ela, Ela Nora, biraz zorlanıyorum telaffuz ederken. Kimdir? İstanbullu mu yoksa İstanbul'da göçmüş mü? Nasıl bir merakı var İstanbul'a dair? Biraz sanatçımızı tanıyabilir miyiz? Evet. <gülüyor> Tabii gizem. Şimdi e, biz bu arşivi edinirken aslında hiçbir şey bilmiyorduk. E, kimin bu fotoğrafları kimin çektiğini açıkçası bilmiyorduk. Daha sonra işlerken bir takım ipuçlarıyla e, bu kişiye ulaştık ama e, ismi yoktu her zaman yani başından beri ismi yoktu e, ve. Eleonora daha sonra işte yaptığımız araştırma sonucunda herhalde onu daha detaylı daha sonra konuşacağız Eleonora'yı bir şekilde bulduk kendisi İstanbullu bir ressam Fener'de doğmuş bir yaşındayken talimhaneye taşınmış Taksim'de yani Çocukluğunu ve ilk gençliğini geçirdi diyebilirim. Oradaki e, Zapion e, Rum Okulu'nda ilkokulunu ve ortaokulunu e, okuyor. E, ancak 1950'lerde Atina'ya e, göç ediyor. Liseyi de orada okuyor. E, daha sonra da e, liseyi bitirdikten sonra Atina Güzel Sanatlar e, Okulu'yla Münih Güzel Sanatlar Okulu'nda ressamlık eğitimini alıyor. Bir sürede Almanya'da galiba kalıyor birkaç sene. Oradan da Londra'ya geçip orada da bir fotoğrafçılık kursu ya da bir fotoğrafçılık eğitimi alıyor. Dediğim gibi kendisi aslında yani Eleonora Arhelao bir ressam. Hatta Maya Saris'in İstanbullu Um Resamlar kitabında da ufak bir özgeçmişi var. Ancak onun tabi bu yanını çok fazla bilmiyoruz. Yani daha doğrusu bu yanı ile ilgili çok fazla elimizde bilgi yok. Bildiğimiz noktalardan bir de zaten o da kitapta geçiyor Atina'daki Veres Müzesi'nde sanıyorum bir takım eserlerinin bulunduğu resimlerinin bulunduğu konusunda tabii ki kendisinin yapmış olduğu dört tane sanıyorum kişisel sergi var ve birçok karma sergiye de katılan bir ressam 1937 doğumlu yani e, bu fotoğrafları 70'lerin ortasında çekmeye başlıyor. E, 30'lu yaşlarında e, çekmeye başladığını söyleyebiliriz. E, e, ressamlığını, e, yani daha profesyonel olarak ressamlığını sürdürürken, ee, sanki fotoğrafçılığını e, daha işte e, çocukluğunun geçtiği özlemini duyduğu ve ailesinin bir parçasını bıraktığı işte teyzesini anneannesini bıraktığı bu kentte e, yönelik kullanmış burayı e, adeta e, belki kaybolan bir mirası, o anını çekmek istemiş, yakalamak istemiş gibi görüyorum. Ben de öyle hissettim. Birazdan detaylandırırız. Kataloglamada şu dikkatimi çekti. Yıllara göre yani 1995'te var, 1970'lerde var, 1989'da var ve aynı yerlere. Mesela Balat'ta Usturumca Sokak. Ee, önemli bir yer mesela anlıyoruz. Hani 1970'lerde de var oradan bir fotoğraf. 1989'da da 1995'lerde de var. O anlamda bir şey, devamlılık gerçekten hafıza bir bellek yaratma kaygısı e, okunuyor. Ee, biraz e, şeyi sormak istiyorum. Yani nasıl geldi? Kaç yılında geldi arşiv e, salt bünyesine? O arşivin kendi yolculuğu nasıldı e, sanatçıdan sonra? Evet. Ee, Anladığımız kadarıyla yani öğrendiğimiz kadarıyla bir arkadaşı İstanbul'da itibatta olan bir arkadaşı arşivi buraya Beyondaki bir safa getirmiş ve bize biz oradan aldık satın aldık masumla birlikte değerlendirmiştik çok az yani var ama az sayıda basılı fotoğraf vardı daha çoğunluğu fotoğraf negatifi şeklindeydi ve hem işte basılıdan birazcık da negatifler üzerinden yaptığımız inceleme sonucu bahsettiğimiz saltın fotoğraf ve kartpostal arşivine uygun olduğunu düşündük ve 2018 sonu gibiydi sanıyorum bunu dahil ettik koleksiyona Katalama, kataloglama süresiyiz. süreci ise daha sonra tabii başladı 2019-2020 yıllarında e, Görkem'in özellikle önce dijitalleştirdiği Hı -hı. sonra da e, kataloglamasını yaptığı bir e, arşiv oldu bu süreci bu süreç içinde bu sene de açtık arşivi. belki A Görkem kataloglamaya dair bir şey söyleyebilir Evet, onu sormak istedim. Yani çok haşır neşir oldunuz bu süre. içerisinde fotoğraflarla ve genel o itibariyle sanatçıyla nasıl bir süreçti sizin için Görkem? Nasıl bir süreçti? Aslında şehri Güzel. böyle bir yandan adım adım izledik gibi oldu. Yani öyle bir hisse. Hani o çünkü bir yandan yürürken daha çok yürüme yoluyla fotoğrafları çekmiş. Önce belli bir e, mahalleyi, semti ele almış. Daha sonra hani fotoğrafları takip ederken onu aslında anlıyorsunuz. Sen şu sokaktan aşağı inmiş ve buraya çıkmış. Daha sonra şu mahalleye geçmiş. Oradan bu semte geçmiş. Eee hani böyle birlikte seyahat eder gibi bir his yaratıyordu. Eee bir yandan tabii o dönemler eee şehrin hala eee mahalle hüviyetini koruyan yanını görüyorsunuz ve ee, şehrin kimliğini oluşturan, e, eşine rastlanması pek mümkün olmayan bu yapıların aracılığıyla da bir hafızayı muhafaza ettiğini görüyorsunuz. Çünkü e, bir yeri ya da bir semti sadece tek sefer fotoğraflamamış, tekrar tekrar farklı zamanlarda oraya gitmiş. E, oranın e, diğer yıllardaki vaziyeti ya da durumu nedir onu tekrar görmek istemiş ve bunu belgelemiş, bunun peşine düşmüş, bunu önemsemiş. Onu görüyorsunuz, e, onu görmek mümkün. Ee, ve bir diğer açıdan da hızla dönüşen şehir dinamiğine dair de bize ipuçları ve veri veriyor aslında. Ee, o zamanlar neymiş, ee, birkaç sene sonra, da beş sene sonra, on sene sonra ne olmuş, günümüzde aslında e, nereye dönüştü bu soruyu insan soruyor. Ee, Tabi bir diğer yandan da e, kentte yaşayan çeşitli etnik kökene sahip birleşenlerin bizlere bıraktığı bu kültürel miras hakkında da e, o hikayelere dair merak uyandırıyor içimizde. Kataloglarken hep bunları aslında böyle kendi aramızda tartışıyorduk ya da bunları merak ediyorduk ya da bunları araştırmaya yönelik böyle bir merak çıkıyordu. Çünkü bir yapı var, bu yapı nereye ait bunu araştırmaya başlıyorsunuz orayı tespit etmek için. Ve daha sonra o yapının kurucu mimarlarına dair ya da kurucu sermaye gruplarına dair bilgiler de çıkıyor araştırdıkça. Bunlar tabi tabii insanda farklı meraklara sebep oluyor. Peki şey soracağım, yani kodlama yaparken şu anda fotoğrafların üzerinde bazıları gerçekten sokak sokak. Bunlar arşiv size geldiğinde fotoğrafların arkasında yazıyor muydu yoksa bunun için ayrı bir araştırma süreci geçirdiniz mi? Fotoğrafların üstünde hiçbir bilgi yoktu aslında. Biz bunları tek tek kendimiz araştırarak tespit ettik. O nasıldı peki? Gerçekten yani o, o kısmı beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü e, hani onu böyle bakıp nerede acaba bu fotoğraf, hani belirli bir, rengi noktaları var. E, belki gerçekten e, çok kültürlü miras üzerinden özellikle yani hani devamlılık e, olması açısından. işte mesela Rum okullarının olduğu e, fotoğraflar var. Mezarlıklarla ilgili çok fotoğraflar var. E, Güzel beni şey. çok heyecanlandırmıştı mesela. E, bu şeyler, e, yani bu bunları nasıl buldunuz, nasıl e, ulaştınız o sokaklara yeniden, biraz o süreci aktarabilir misiniz? E, aslında biraz şehre aşina olmakla alakalı başladı süreç, yani fotoğraflara bakınca, ha şu sokak ya da bu semt aslında şuraya benziyor, ya da bu bina şu bina aslında diyoruz. Özellikle yol çevresini bu anlamda tespit etmek çok kolay oldu, e, oraya daha aşina olduğumuz için, ama daha sonra tabii e, Aşama aşama gittiğimiz için yani fotoğrafların belli bir sırası var kendi içinde ve onları takip ettikçe zaten fotoğrafçı dediğim gibi gezerek aslında daha çok yürüme yoluyla bu fotoğrafları çekmiş ve ııı e Buldukça, yani yapıları keşfettikçe, buldukça, araştırdıkça devamı da geliyor. Yani şuradan buraya inmiş olabilir, buradan aslında tepebaşına bağlanmış olabilir. Ya da tepebaşından bu aslında Balat'a giden yol. Balat'a gitmiş demek ki bu fotoğraflar Balat'a benziyor, Balat'a andırıyor, Balat'a ait olabilir. Biraz Topkapı tarafında ben mesela zorlanmıştım. Oraların neresi olabileceğini gerçekten ihtimal vermemiştim. Topkapı'ya kadar gitmiş olabilir mi? Edirne Kapı'ya kadar falan diye. Sonra Topkapı sanayi bölgesini bile çekmişti otosanayi bölgesini. Yani aslında tamamen e, ipuçlarını takip ederek biraz şehre aşinalığımızla ipuçlarını takip ederek araştırdıkça ortaya çıkıyor. Birbirini takip eden zincirime bir süreç aslında. Bu konuda ben de bir şey söyleyebilirim. E, eğer basılı, hepsi basılı malzeme olsaydı bu süreci takip etmek daha zor olurdu. Çünkü birbirinden kopuk, e, baktıkça e, dağılan bir arşiv olacaktı. Fakat bunların... Ee, e, basılı malzemeler de negatiflerden basıldığı için negatifler kutu kutu e, e, paket halinde hepsinin ayrı bir e, sayfası var 36'lık negatifi bir sayfaya koymuş yani o süreçte 36 fotoğrafı aslında aradan çok zaman geçmeden bitirmiş olması lazım aynı bölgede onu takip ederek bulmak daha kolay oluyor basılı olsaydı bu süreç daha zor olurdu bizim için Bulmak. Ne kadar ne kadar harika bir detay ya gerçekten yani o zamanın teknolojisiyle yürüme ve hız ilişkisi burada çok çok gerçekten. Yürüyerek fotoğraf çekme ve yani bir analog fotoğrafla e, fotoğraf çekmenin e, yıllar sonra sağlayacağı kolaylık gerçekten e, çok e, bence iştah kabartıcı bir e, bilgi. E, peki şey soracağım yani genel itibariyle biraz söyledik e, Balat'ta çok geziyor e, işte mezarlıklara dair fotoğrafları var ama nereler e, Elanora'nın coğrafyaları İstanbul genelinde nerelerde geziyor genellikle? Başta Beyoğlu çevresine çok dolaşmış. Beyoğlu, Tarlabaşı, Tepebaşı, Karaköy, Balat, Edirnekapı, Gedikpaşa, Küçük Ayasofya, Heybeliada, Kurtuluş, Talimhane gibi semtleri çok ele almış. Yani buralarda daha çok vakit geçirmiş. Ve buralara dair aşinalının çok fazla olduğunu görüyoruz. Çünkü aslında sadece o bölgeye aşina olacak insanların bildiği Yerlere, bildiği küçük yerlere ya da detaylara da odaklanmış. Oradan anlayabiliyoruz ki aslında bu semtlere çok aşina, çok tanıyor, çok iyi biliyor. Oralı kadar iyi biliyor hatta. Ee, o yüzden de buralara karşı e, bir bellek oluşturmayı hedeflemiş, amaçlamış. Bu çok net anlaşılıyor. Peki şeyi soracağım. E, programımızın da böyle yavaş yavaş sonuna da yaklaşıyoruz hepinize. Nasıl bir İstanbul hikayesi anlatıyor sizce bize? Masum, sizden başlayalım mı? Görkemden başlasak daha iyi olur. Aşran tamam. bu konumda. Tamamdır, peki. Ee, bize nasıl bir İstanbul anlatıyor? Bence, yani ben hep en azından hakkında şu dönmüştüm. Ee, özellikle bu saydığımız e, semtler, İstanbul'un bu bölgeleri çok hızlı dönüşen yerler. Yani son 10 yıl içinde bile büyük bir dönüşüm geçirdi. Ve tabii ki de 70'lerden e, 90 Sonlarına doğru ele alınan bir süreçle günümüzü sürekli zihin kendi bir kıyasa gidiyor. Hani o zamanlar neymiş günümüzde bu yapılar ne durumda ya da günümüzde ne kadar ulaşabildi, hangi durumda ulaşabildi, bu şehrin kimliği ne kadar değişti, ne kadar dönüştü, buna dair bir sorgulamaya gidiyor, gidiliyor yani araştırırken yalnız ben de böyle bir süreç olmuştu. Bu Şehrin çeşitli yani sebeplerden dolayı günümüze ulaşamayan yapılara dair de bir veriyi bize sunmuş oluyor arşiv ve e, günlük yaşamın çok katmanlı yapısının hakkında da ipuçları veriyor aynı zamanda özellikle kendi dönemine yönelik olarak. E, şehrin dönüşümü ve yakın dönem şehir tarihi açısındansa günümüzü yorumlamak için de bence çeşitli bakış açıları sunuyor bize yine aynı şekilde. ...ya da kentte yaşayan çeşitli etnik kökene sahipleşenlerin bizleri bıraktığı bu devasa mirasla ilgili e, bence önemli bir şeyi koruyor. Çünkü bu yapılar e, ne yazık ki hala yok olmaya ya da bir şekilde günümüze ulaşamamaya devam ediyor. O yönden de bence heyecan verici. Ee, burada sadece tabii yapıların dönüşümü değil, oradaki e, toplumun da dönüşümü söz konusu. Orada yaşayanların e, 70'lerden e, farklı bir e, etnik grup yaşarken 90'larda bu değişiyor. Apayrı bir etnik grup yaşıyor. Ve tabii e, tarla başı bulvarının açılmasında unutmamak lazım. Orada büyük bir yıkım söz konusu oluyor. Ve biz orada e, 70'lerde çekilen çoğu fotoğrafı, tespit edemiyoruz çünkü yapılar yok, yani bir blok olarak yok. Şimdi tek, tekil bir yapı e, yıkıldığında ki öyle şeylerle de karşılaştık, iki yanındaki binadan e, Google Maps'le ya da giderek görerek iki yanındaki binadan yerini tespit edebiliyoruz. Buradaki yapıymış diyebiliyoruz sağındaki, solundaki. Ama bu tarla başı e, bulularının açılması sırasında yok olan büyük çaplı yıkımda e, bütün hafızayı orada kaybettik, biz bile çıkartamıyoruz. Ulaşamadığımız pek çok veri var bu anlamda. Yani yıkımlara ve kentsel dönüşüm kapsamında özellikle. Ulaşamadığımız çok fazla yapı var onları tanımlayamadık. Bu gerçekten çok önemli yani o, o, o dönüşümü okuyabildiğimiz yer var. Bir de okuyabildiğimiz ama gerçekten hani kaybetmek üzerinden tamamen kaybetmek üzerinden tasniflenen bir şey var. Evet bu bu çok yani kenti İstanbul'un belki en sık yaşadığı sürekli bir kaybetme yani sürekli bir artık kayıp kategorisine değerlendirilebilecek bir yıkımla iç içe yaşıyoruz. Lorenz Hanım siz neler eklemek istersiniz? Yani bu arşif... Yani 2000 öncesine dair bir arşiv. Dolayısıyla 70'lerde tabii ki artık Rumların sayısı azalmış idi. Ama halen dediğim gibi o, o anki kullanımı bize gösteriyor. Hem binaların kullanımını, sokakların kullanımını ve insanların orada yaşayanların... Bu mekanları nasıl kullandığına dair ipuçları verebiliyor. Bunu 90'ların sonuna doğru getiriyor. 90'ların noktasına sonuna doğru getiriyor. Bu da aslında farklı dönemleri gibi Masum dediği gibi işte tarlabaşı yıkımlarının sonrası. Şimdi Tarlabaşı 360 projesinin öncesi gibi dönemlere dair bize değerli bir ipuçları sunuyor. Hafızayı tutmamıza imkan veriyor diye düşünüyorum. Ve bu her dönüşümdeki yani mekansal dönüşümdeki toplumsal dönüşüme dair de ipuçları veriyor diye düşünüyorum bu arşiv. Bunu anladığım kadarıyla kendisiyle de bir telefonda kısa da olsa konuşma fırsatım oldu çünkü bu o arşivi açmadan birkaç hafta önce vefat ettiği haberi geldi ve bu yani bu kenti çok sevdiği için buraya her geldiğinde bunu bu fotoğrafları çektiğini söylemişti. Ee, çok az bir kısmını Atina Teknik Üniversitesi'nin arşivine e, bağışlamış. 333 adet kadar fotoğrafı oraya e, bırakmış. E, geri kalanı işte 5000'nin biraz üstü 5000 civarı fotoğrafta e, SALT arşivinde. E, bununla ilgili de bir e, 90'larda bir kitap yayınlıyor. E, 139 İstanbul'undan 139 fotoğraf 1976-1984 sanıyorum tek ürünü de bu yayın yayını bulamadık İstanbul'da Belki Atina'da bulunabilir ya da bakmadığımız Patrikhane Kütüphanesi var Belki oradan da ulaşılabiliyor birkaç içeriğine dair birkaç fotoğraf gördük ve içindekiler kısmıyla ilgili Yunanca yazılmış bir kitap bu kitapta yalnızca Beyoğlu Tarlabaşı kısmıyla yani onun asıl belki yaşadığı alanla ...ilgili sınırlanmış bir yayın olduğunu anlıyoruz. Bu anlattıklarınızdan ben ilerleyen yıllarda Eleonora Arheleon'un daha fazla adını duyacağımızı... ...araştırmacıların daha fazla ilgileneceğini ve yeni gerçekten bilgiler ulaşacağımızı ona dair düşünüyorum, anlıyorum... Çünkü arkada zengin bir birikim var söylediğiniz gibi ve fotoğraflarda da hem bir kent anlatısı var hem de o fotoğrafların içerisinde insanlar var. O kente bir gündelik yaşam anı var, o anlardan bir seçki var ve yürüyen kendi yaşadığı yerlerde, kentinde, kendi sevdiği yerlerde yürüyen bir İstanbul'un bakışı var. Dolayısıyla bütün dinleyicilerimize ben arşive girip fotoğraflara bakmasını çok tavsiye ederim. Ve araştırmacıların zaten ilgilendiğini, ilgilisini çekeceğini ve dediğim gibi ilerleyen dönemlerde daha fazla araştırma bu konuda duyabileceğimizi tahmin ediyorum. Çok teşekkür ederim. Katılımınız için harikaydı bu serüveni dinlemek. Arşiv araştırmasının kendisi de bir şey, serüven, hafıza serüveni çünkü çok kıymetli bizlerle paylaştığınız bu yolculuğunuzu çok teşekkürler. İtidal bir ufak not düşebilir miyim? Tabii ki lütfen. şimdi bu arşivi dediğim gibi ilk aldığımızda kimin olduğunu bilmiyorduk ve bunun bulunma serüvenini de anlatmak isterim kısaca içindeki bir kart fotoğraflı bir e, Atina ressamlar derneğinin sanıyorum bir, bir kartı Güzel Sanatlar Derneği'nin ya da bir kartından kendisine ulaşma fırsatını bulduk İstanbul'da biraz bakındığımızda kimse tanımıyordu e, Atina'daki e, bildiğimiz tanıdığımız kişilere ulaştık ve e, Savastileniz, onu tanıyan Savastileniz, onu bulmamıza yardım etti. Ve iktibatı o kurdu. Kendisi hakkında bilgileri o bize iletti. Vefat haberini de o verdi aslında. Dolayısıyla yani bu bir serüven diyebiliriz. Yani bu kim yaptığını hiç bilmediğimiz bu fotoğrafları bulmak biraz şans, biraz araştırma <gülüyor> serüveni da kartın üstünde isim yazmıyordu. Sadece evet. fotoğraf vardı. Fotoğraftan yöne evet. çıkarak buldular. Harika, harika. Gerçekten bir yolculuk. Peki, çok teşekkür ediyorum. E, Hepinize katıldığınız için, bizimle paylaştığınız için. E, 15 gün sonra yeni bir Yerden Yüksek'te yeniden birlikte olmak dileğiyle. Sevgili Açıkaldı dinleyenleri, şimdilik hoşçakalın. kalın Yerden Yüksek Kentin Kent Aşırı Gündemi Hazırlayan ve sunan Gizem Kıykık